Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Kamusla Güreş'teyiz. 94.9 Açık Radyo'dayız. Ee, kitap programımıza devam ediyoruz. Bu hafta bir başka açıdan bakacağız. Yazar açısından bakacağız. Evet. Değil mi Didemciğim? Ben sanki sen başlayacaktın konuşmaya da ben girdim araya. Olsun. Sen. Araya bile. Borcum borcu olsun. <gülüyor> <gülüyor> olsun yok ben boş <gülüyor> kapatıyorum genellikle Efendim e, kitapla başladık haftalar boyu kitapla gideceğiz e, Ketebe kökünden gelen kitabın tarihinden bahsettik geçen hafta e, Söz uçar yazık kalırın e, anlamı üzerine konuştuk mukaddes kitaplarla ilgili konuştuk e, Bu seferki program başlığımız yazar, muharir, müellif e, Tanımmalı olacak galiba İlerleyerek Hı -hı. gideceğiz Hı -hı. Ee, şimdi tanımlar bakalım. Ben TDK'deki karşılığını vererek başlayayım. Tamam. Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse kalem erbabı müellif olarak hmm. geçiyor. Ee, bu tanıma baktığımda ben muharrir ve müellif sözcüklerini biraz e, açmak istedim burada. Muharrır yazan, tahrir eden, işte tahrir etmek, yazı, resmi mektup vesaire yazmak, katip, kitap telif eden, gazetede yazı yazan gibi bir anlama gelirken Hı. müellif ise biraz daha farklı. Ülfet eden, telif eden, ülfette alışma, alışkanlık, yaratma, ahbaplık, dostluk kurma gibi bir anlamı var. Hmm, ülfet etmek. Ülfet etmek. Hmm. Muharir ve müellife baktığımızda Osmanlıca sözlükte de her ikisi de tek kelimeyle karşılanmış yazar. Çok ince bir fark var aralarında. Muharir, katip, yazar gibi işte anlamlara gelirken müellif biraz daha geniş. Alıştıran, kaynaştıran, dostluk kurduran. Hmm. Yani yazıyı daha varoluşsal bir biçimde. Algılayan bir şey üzerine değil bir şey yazan ee, bu bana Montaigne'in denemelerindeki bir alıntıyı da hatırlattı aslında Montaigne'de şöyle bir tanımlamada bulunmuş kitapla ilgili birkaç denemesi var demiş ki kimi kitaplar vardır salt konularıyla yararlı olurlar. Değerlerinde yazarın payı yoktur. Üstelik öyle iyi kitaplar, öyle faydalı kitaplar vardır ki yani mesela o dönemin kıyafetlerinden bahsederler. Kralların fermanlarını ya da çok önemli bazı mektupları toplayarak, iyi bir kitabın özetini çıkararak güzel bir kitap ortaya çıkarmışlardır ama... Acaba bu yaratıcılık barındıran, yazarın kendisiyle övünmesi gereken kitap mıdır Hı -hı. demiş. Hı -hı. Sanki bu biraz senin e, müellif muharir e, tanımına uydu gibi. Aktarmacılık mı yoksa e, yazıyı bir şey yazma işi olarak yapan mı? Evet. O ayrımı Yaratarak. Evet. evet o geldi aklıma. Tarihteki ilk e, yazarın bir kadın olduğunu biliyor musunuz? Vallahi bilmiyordum. Alberto Manguel bu okumanın kitabını etti evet, mi? Oraya baktım. Ee, Milattan önce 2300 dolaylarında doğmuş olan Akat Kralı Birinci Sargun'un kızı prenses Enhe Duana. Enhe Duana. Evet, ismiyle <gülüyor> evet. güzelmiş. Ee, bu Ay Tanrısının lananın e, rahibesi ve aşk ve savaş tanrıcısı Inanla için evet. yazılmış bir dizi şarkının bestecisiymiş. Hı hı. Ne zaman dedin? E, ...M.Ö. 2300 dolaylarında... ...ve hani yazılan tabletlere de... ...imzasını atarmış... Vay. Hmm, ...öyle de bir bilgi var... ...evet... ...peki yazar kime diyoruz... ...soru başlığı altında... ...konuşmaya devam ediyoruz... ...benim burada Isaac Singer geliyor aklıma... ...küçükken beni yalancı diye çağırırlardı. ...artık büyütün bana yazar diyorlar demişti... <gülüyor> hmm. ...çok iyiymiş... ...bir ben tanım... ...bende de George Orwell'un... ...işte neden yazıyorum diye bir kitabı var... ...Sel yayınlarından çıkan... ...o küçük bir makale var... E, ...yazarla ilgili olarak... ...dört temel dürtüden bahsediyor... E, ...birincisi katıksız egoizm... ...yani yazarın e, zeki egoizm görünme... Olması. ...işte hmm. hakkında konuşulma... E, ölümden sonra hatırlanma gibi e, kaygıları var. E, bundan bahsediyor. E, i̇kinci olarak da estetik coşku. E, sözcüklerde ve sözcüklerin doğru bir şekilde düzenme, düzenlenmelerinde güzelliğin algılanması olarak tarif etmiş. E, tarihsel itki var. Dürtülerden bir tanesi. Şey, dönemde olan bitenler hı hı, bitiyor evet, gibi. Şeyleri oldukları gibi görme, gerçekleri bulma ve... Gelecek nesillerin kullanımı için saklama arzusu olarak açıklamış. Hı -hı. Bir de son dürttü de politik amaçlar tabii hani Hı -hı. bu tip amaçla da da var. O da döneme da biraz var. paralel gibi sanki. Evet. Hı -hı. Bir yandan üçüncü yaptığın tanım bir tür sosyal kâşif gibi de sanki Aynen doğru mi? diyorsun. Hı -hı. Evet. Bu söylediğine benzer Orhan Pamuk'un yazmakla ilgili bazı alıntıları vardı bende. İşte yazmak kelimesinin bir de argo anlamı var biliyorsunuz. Yazmak, uydurmak, kafadan hmm. atmak, hayallerini söylemek, söylerken bunu gerçek zannetmek gibi. Bir de birine gibi. yazmak ha. var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü, Sen yazdın birden birine hiç. Yani oluyor karşılıklı tabii. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Türkçe argoda yazmak, uydurmak, bu kafadan atmak da ben bütün hayatım boyunca bu anlamını kastederek diyor ki yazmışımdır. Aslında insanların çoğu gün, çoğu bütün gün boyu sürekli yazarlar. Daha ilginç olanı çoğunun bu yazdıkları şeyleri hayal ettiklerini, kurduklarını hiç sezmeyip bunları son derece gerçekçi düşünceler sanmalarıdır. İşte eşlerimiz, çocuğumuz, kardeşimizle ilişkimizden, patronumuz ve devletimizle olan ilişkiye pek çok şey aslında biz kafamızda yazıyoruzdur. Hmm. Siyasette bu bağlamda insanların argo anlamıyla yazdıkları şeyler gerçekmiş ve siz de bu gerçeğin önemli bir parçasıymışsınız gibi davranabilme sanatıdır. Bütün bunları edebiyat başlığı altında topladığımızda ise... Edebiyat düz anlamıyla yazdıklarımızı insanların hayallerinin bir parçası yapabilme işidir diyor. Bütikte hmm. renklerde hmm. Senin Güzel bu tariflemiş. alıntın da bana şeyi e, anımsattı. E, elimde Mario Vargas Llosa'nın ve Carlos Fuentes'in yazdığı Notostan basılan edebiyata övgü var. Oradan çok alıntı yapacağız. Hı hı. E, şöyle bir cümle var, aynen okuyorum. Din dogmacıdır, siyaset ideolojiktir. Akıl mantıklı olmak zorundadır. Oysa edebiyatın belirsiz olma ayrıcalığı vardır. Bir romandaki belirsizlik, kuşkululuk, belki de yazarın dolayısıyla yetkenin belirsiz ve birçok açıklamaya yatkın olmasının dünyaya pek uygun düştüğünü anlatmanın bir yoludur. O esneklik yanını hepsinden hmm, hı -hı, üstün hı -hı, kılmış hı -hı, sanki. Hı -hı. İnanmadıklarını yazan yazardan aşağı insan yoktur vardır. İnandıklarını yazmayan demiş Özdemir Asaf da yuvarlak köşelerinde. Pek uygun düştü. <gülüyor> Benim de aklıma o gelmişti evet. bunu zürken. <gülüyor> Yazarla ilgili de tartışıp konuşuyorduk e, ne yazar, nasıl yazar. E, mesela aslında diğer sanat dalları düşünüldüğünde e, sanatçı olarak yazarın elinde çok az materyal var. Bir kalem, bir kağıt. Hı, Hadi günümüzde bir bilgisayar diyelim. O yüzden İslam'ın işte tuvale, boyaya, fırçaya ihtiyacı var. İşte heykel herhangi kullandığı bir malzemeye ve bunun gibi devam Hı -hı. ediyor sinemacının iyice sonsuz başlığı. Biraz hayal, biraz defter, biraz kalem bir şey. Bir kotarır diyorsun. Evet, Ama Hı -hı. bir yandan da şey tabii ne kadar çok şey bilmesi gerekiyor iyi bir yazarın. iyi bir okuyucu tarafından. Çok da tuhaf alışkanlıkları olan yazarlar var. <gülüyor> Rilke İlhan Beklerken mobilya cilalarmış efendim. Hı -hı. Hı -hı. Aslında onları devam etsen güzel onlar. Evet. Ee, Sarah Bernhardt üstü açık bir tabutta yazmayı tercih edermiş. Balzac gece yarısı mesaiye başlar. 16-18 saat durmaksızın yazarmış ama mutlaka da başucunda bir mum olması gerekermiş. Bir de kahvesi var tabii. Ha. Hatta e, dünya çapında bir Balzac kahvehanesi zinciri vardır. Onunla bu kahve içme alışkanlığından Hı. türemiş olduğunu biliyorum ben Hı -hı. de. Hı -hı. Evet. Bu da ilginç bir bilgi. Ya. bir yandan da yazarın şey var. Yaşarken tanınmazlığı hikayesi var. Bu da ilginç. Bazı yazarlar e, hani yaşadıkları dönemde e, neredeyse hiç tanımıyor, kitapları satmıyor. Bu da hani tarih boyunca hep karşılaştım. bizde örneklerinden bir Bilge Karosu bildiğim kadarıyla hı hı. İtalyan bir yazar var Giorgio Manganelli, hı hı. E, Malerme. E, yani... e Fitzgerald öldüğünde bir 6 ayda 7 adet satmış. Hı. Hı. Evet, yani e, yazar, e, mesela Said Faik geliyor burada da aklıma, yazmasam deli olacaktım der, Nasıl, ne güzel. Anladım, değil mi? Evet, e, yazmasa deli olacak e, yazarın e, hikayesine müzikle ara veriyoruz. E, bu sefer elimizde Beatles'tan Paperback Writer var, dinliyoruz hep birlikte. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş'teyiz. Ee, kitap başlığının ikinci haftasında yazarla, müellifle, muharrirle baş başayız. Ee, elimde Beykın'ın denemeleri var. Ee, şimdi yazarların kitap hakkında söylediği şeylerden biraz bahsedeceğiz. Ee, Beykın e, kitapla ilgili şöyle bir tanımlama yapmış. Kitap vardır ancak tadına bakılmak içindir. Kitap vardır yutulmak. Kitap da vardır, çiğnenmek, özümsenmek içindir. Hmm. Ee, hemen ardından e, Montey'nin e, denemelerinde kitapla ilgili e, tanımlar var. Birkaç tane kitapla ilgili denemesi var, kitap ve hayatta. E, burada biraz daha ironik yaklaşmış. Ne yaparsınız bu adamlara? Yazılı olmayan lafı dinlemezler. Kitaba geçmedikçe sözlere inanmazlar. Gerçeğe sakallı olmadıkça kulak vermezler. Budalalıklar yazı kalıbına döküldüğünde bir ciddilik kazanıyor. Bir yerde duydum deseniz olmaz, bir yerde okudum diyeceksiniz. Ee, burada bazen gerçekten yazıya geçtiği zaman sanki değer kazanıyor mu kazanmıyor mu tartışması e, giriyor devreye. Ee, bundan başka gene tanımlamalar var. Ee, 18. yüzyılda yaşamış e, uzak doğulu bir e, şair olan Yuan Mei'nin güzel ve şairani bir alıntısı var. Kadınlar gençlik için, yemek doymak içindir. Dostlar cemiyet için, seyahatler öğrenmek için, ev, çiçek, taş ve antika şeyler satın almak içindir. Bunlar sonra insanı fazla ilgilendirmezler. Ama kitaplar hem gençlik hem ihtiyarlık hem hastalık hem açlık. Hem soğuk hem rüzgar hem yağmur içindir denemiş, demiş Sevdiğim Yer Üzerine adlı yazısının içinde. Hmm, Güzelmiş haklatın, hakikaten şiirsel. Evet, değil mi şairhanen? Ben de böyle dinliyorum seni Didemciğim böyle. Ne güzel anlatıyorsun. <gülüyor> ben Kamu'nun yazma üzerine, kitaplar üzerine söylediğini çok severim. Bir itiraftır der. Ha, doğru. Kamu. Doğru. Herkes çok... için yazılan kitaplar pis kokar der Nietzsche mesela. Demin senin Aa, bahsettiğin evet. her kategorizasyonla ilgili. Doğru. <gülüyor> Nermi da e, Tadı Damağım'da diye bir kitabı var. Yapı kredi yayınlarından basılmış. E, bütünüyle kitaptan bahseden bir kitap bu. E, hatta demiş ki meşhur e, Shakespeare'in Words, Words, Words diye e, hatta açık radyoda da sık sık tekrarlanan alıntısını ben olsaydım demiş. E, bir tiyatro yazsaydım Shakespeare'in yerine kitaplar, kitaplar, kitaplar demiş. Kitaplarla ilgili pek çok yazı var. Ee, bazılarının başlıklarını sadece aldım. İşte kitap şudur, kitap budur gibi tanımlamalardan. Ne demiş mesela? Kitap penceredir demiş. Kitap aynadır, evrendir, arkadaştır, besindir, gömüdür, hmm. sağlıktır gibi devam ediyor. Ben seçtiğim birkaç tanesini yazdım. Niye kitap sağlıktır demiştir sizce? Akıl sağlığı için alıp. <gülüyor> Değil e tabi <gülüyor> yani okuma e, halleriyle karşındaki insanları da daha iyi, iyi okumayı öğrenip en azından günlük hayatta sinir ve stresten uzak durmayı getirebilir beraberinde. E bir de bununla Neden? ilgili böyle, böyle gazetelerde falan sürekli yazılar da görüyoruz yani. İşte hani okumanın e, bunamaya, e, Alzheimer'a falan ha, etkisiyle Hı -hı. ilgili olarak da konuşuluyor. Evet. Bir ee, de hayata daha sağlıklı bakma e, bir yöntemi. Belki aslında okuyanı biraz daha yoran sağlığını da bozan bir şey ama bu dünya gerçeğinde göreceli bir şeymiş gibi duruyor bir evet. yandan baktığı zaman. Çünkü hı hı. hakikaten bir yandan akıl sağlığını sağlıklı olduğunu düşünerek hareket ediyorsun ama bir yandan da işte o böyle çetrefillik içerisinde de giriyor işte hayatın çeşitli açılarından bakması, deneyimlenmesi bu da hani bir sorun olarak da durabiliyor. İşte tartışılır aslında. Evet. Eee bir, Yine, ha, bir de şeyler var kitabın içinde olup roman kahramanlarına kitabı tanımlatan yazarlar Salinger geldi benim aklıma bu da hmm. Holden der ya bir kitabı okuyup bitirdiğiniz zaman bunu yazan keşke çok yakın bir arkadaşım olsaydı da canım her istediğinde onu telefonla arayıp konuşabilseydim diyorsanız hmm. o kitap <gülüyor> bence gerçekten iyidir diye orada konuşan 13-14 yaşlarında evet. bir yetişkin bu tanımı çok benimsemişimdir ben. Evet, Benim çok de çok ilgimi çeken bir şeydir ya bu be, be, yani tarihe mal olmuş kahramanların hani yaratılma sürecini düşünseniz Don Kishonunun, işte atıyorum Bratskolinikov'un hani nasıl bir, bir yetkinlik bir, bir beceri değil mi? Hani o öyle bir komplike bir, bir, bir, bir karakteri oluşturabilmek. Evet bir de böyle yani sen Don Kişot deyince aklıma geldi. Ee, içinde kitabın oluşuyla var olan bazı kitaplar Hı -hı. var. Hı -hı. Yani bunların başında Don Kişot geliyor. O eski romantik şövalye kitaplarını okuyarak artık dış dünyayla Hı -hı. o dünyayı birbirine karıştırarak e, maceraya atılan Don Kişot o kitapları okumasaydı o kitap var olur muydu? Keza... Ee, Gustav Flaubert'in Emma Bovaris'i de okuduğu kitapları e, biraz da yanlış anlayarak. Bütün kitapları okumuştu ama o Evet. Bir tırnak içinde öyle Bütün der. Kitapları. Hepsini <gülüyor> okumuştum. Ee, ama ne anlamıştır? Sadece romantik olarak bakarak zaten o kitaplardaki sona benzer kendi sonunu hazırlamıştır. Keza Umberto Eco'nun Eco Gül'ün adı e, büyük bir e, kitaplık ve kitap adına olan bir sürü hı -hı, şeyle var olur yeni hayat geliyor aklıma Orhan Pamuğ'un ee, bir kitap okudum hayatım değişti diye başlar kitap keza Fahrenheit çok güzel olmuş. Evet değil Fahrenheit. mi Fahrenheit. Hı hı. Fahrenheit 451 zaten kitap ya, kitabın yanma ısısıdır e, Fahrenheit derecesiyle ve artık kitabın e, sadece yanmamış yasaklanmış yok. da bir yandan Fahrenheit Tabii zaten tam da onun eleştirisini yapan bir kitap. Keza Elias Kanettin'in körleşmesi, Hı -hı. O olağanüstü kütüphanesini koruymaya çalışan Büyük Hı -hı. Aydın'ın küçük halkla karşı karşıya gelişi, haklılıklar, haksızlıklar, çatışmaları, hatta Alice Harikalar diyarında bile e, kitap okuyan Alice'in tavşanın peşine düşmesiyle başlar. Ee, gene ben bu notostan basılan edebiyata övgüye bir dönmek istiyorum. Ee, Mario... dönünüz, dönünüz efendim. Dönelim mi efendim? Mario Vargas Llosa e, şöyle bir tanımda bulunmuş. Kitabın evrenselliği üzerinde durmuştuk. Vardığımız kelimelerden biri de bu. Yani yarar, fayda, değer, evrensellik gibi gidiyoruz. Demiş ki edebiyat bireylerin hayatlarının tüm özellikleri içinde tarihi aşmalarını sağlamıştır. Hı -hı. Cervantes, Shakespeare, Dante ve Tolstoy'un okurları olarak zamanı ve mekanı aşarak birbirimizi tanırız ve kendimizi aynı türün üyeleri olarak duyumsarız. Çünkü bu yazarların yapıtlarını okurken insan olarak neyi paylaştığımızı, bizi birbirimizden ayıran engin farklılıkların ötesinde hepimizde ortak olana öğreniriz. Bu cümle çok hoşuma gitti. Gene bugüne çok gönderme yapıyor. İnsanları... Önyargının, ırkçılığın, dinsel ya da siyasal bağnazlığın ve kendi dışındaki her şeyi dışlayan milliyetçiliğin aptallıklarına karşı tüm büyük edebiyat yapıtlarında karşımıza çıkan bu hakikatten daha iyi hiçbir şey koruyamaz. Çok doğru söylemiş bence. Şu George Orwell bu dürtü meselesinde yani yazarın politik amaçlı duruşuyla ilintili düşündüm de biraz sen bunları söylerken. Aslında hani edebiyat bir çeşit güzelleme geçti ve bizim hani böyle <gülüyor> ufkumuzu açan, diğerlerini tanıdığımız, tarihte geçmişe döndüğümüz, aslında çok kötü deneyimleri de görebildiğimiz bir alan olmasına rağmen hala dünyada hani oluşan bu zalimlikler, zulümler maalesef pek faydası olmamış yani edebiyatın. İşte, Çok sıkıcı sıkıcı. Tüketilmiş bir yani. mi? Okunmuş mu? Tabi tek çareyi de kitapta görmemek lazım. Tabii, ama elbette. ne kadar okunuyor? O yüzden... Okuyanlar mı yapıyorlar? Okuyanlar ne kadar yapıyorlar? Okuyanları tartışmaya girersek zaten süremiz yetmez. Biz bir sonraki programı okur yapalım. Evet, bir sonraki program <gülüyor> okur, okuyucu olsun. <gülüyor> ben yine devam ediyorum şeyden, Mario Vargas'tan. Çok birbirini takip ederek gitti. Çağın yarattığı insan <gülüyor> <gülüyor> tipi okuyorlar, ne yapıyorlar? Şöyle demiş... Uygarlıktan nasibini almamış, barbarlığın baskın çıktığı, duyarlıktan yoksun, söz fukarası, cehaletin kol gezdiği, salt içgüdüleriyle davranan, tutkuyu ve sevmeyi bilmeyen bu edebiyatsız dünyanın hmm. resmetmeye çalıştığım karabasının başlıca özellikleri insanlığın güç ve iktidarla uzlaşması ve ona boyun eğmesi olurdu. Hmm. Sürekli bugünü anlatıyor gibiler ve bütün dünyayı hmm. Türkiye dahil. Ee, ve şöyle bir açıklama yapmış olsa demiş ki sözüne ettiğim Karabasan sanki böyle çok e, az gelişmiş ilkel toplulukları anlatıyor gibi ama öyle değil. Ben demiş çok gelişmişliğin sonucu olan Karabasan'ı anlatıyorum. Ee, ve şöyle bitirmiş e, yazıyı atlayarak gidiyorum. Düş gücümüzün yoksullaşmasını duyarlığımızı ar arıtıp incelten bizi daha güzel ve... Özenli konuşmaya öğreten yetinmezliğin yok olması, özgürlüğümüzün güçsüzleşmesini önlemek istiyorsak davranmalıyız. Neye davranmalıyız? Kitap okumaya davranmalıyız demiş. Ben de, ben de burada ediyorum. Murat Anmunga'nın çadırından Ahbar'ın sözlerine yer vereyim hemen. Söyle. Çok kitap okuyan insanlara hayatın yetmediğini biliyordu. Kitapların dünyasında hayatı küçük gören, tehdit eden bir şey vardı. Hem hakkında bu kadar yazı yazılan hayat nedir? Hangi yazı hayata yetmiştir? Dedirtir. Kahramanı Ahbara Mungan. Hmm, güzel, hmm, Güzelmiş. Efendim. Güzelmiş. Evet. Deniz Sen, kitaptan bahseden kitapları sayarken hmm. kitap isimleri geldi aklıma. Bazı kitaplar vardır. Çok şiirsel olur başlıkları. içeriğini bilmeden sadece e, kitabın başlığına aldanıp almak isteriz. Bunlardan biri işte. Bu e, bizim büyük çaresizliğimiz sen de gitme Treyanda Filiz Ayla Kutlu'nun. Evet. Yüzyıllık yalnızlık bana çok şiirsel gelir. Çok doğru. Başlık ben olarak. de sırf adından dolayı anne baba ve diğer ölümcül şeylerini almıştım Yalçın Tosun'un. Zaten hep bu aile travması Yalçın... üzerine kurulu. Yalçın Tosun muydu? Değil miydi? Evet. Öyleydi. Ha? Değil mi? Hı -hı. E, o aile travmasını anlatır. E, sonra bu kadar şiirsel olmamakla birlikte mezarınıza tüküreceğim. Derilerinizi <gülüyor> yürürüz. Polisiyan'ın <gülüyor> kitapları var. Şimdi dinleyicilerin hepsinin aklına çeşitli kitaplar geliyordur. Kitap <gülüyor> iç, içinde kitap geçen kitaplar var. Bir de işte Kara Kitap, Kitab-ül Hüyal, işte Kitabevi var Enis Batur'un. Ee, Mao'nun Küçük Kırmızı kitabı var meşhur. Kitab-ı Mukaddes var. Hmm. Bir de kitap kapakları var tabii yani o da hani bazı, e, ilgimizi çeken alanlardan bir tanesidir. Bu bir alma edimi de gerçekleştiriyor bir anda değil mi? Hani kapağına göre falan. Evet. Ee, evet. Kim, yazar da... artık yani bunları da önemsiyor. Hı -hı. Yani Satışın da, bir uzantısı tabii yani, olarak. Da, evet bunu son programda tartışacağız belki ama. Evet. Matbuat evet. da evet o, o konuya girebiliriz. O da oldukça derin aslında. Başlıklarımızdan Hı -hı. biri. Sende bir de e, sanki Umberto Eco e, Gül'ün adından e, kitaba dair bir şeyler vardı Evrim. E, Umberto Eco'nun kitaba dair söylediğin yazar... Hiçbir şekilde metni yazdıktan sonra metni hakkında herhangi bir yorum yapmamalı. Yazdıktan sonra ölmeli. Çünkü <gülüyor> metnin gidişini bozmamak için gayet ne söylüyor yazar eserini yazdıktan sonra ölmelidir diye. Yine bu yazarların yazma tercihleriyle ilgili hipogram var. Ben ah, de mesela. Evet, doğru. Hı -hı. Lipogram alfabedeki en çok kullanılan harfi görmezden gelerek edebi bir metin ortaya koyma sanatı. Hmm. İşte İngilizce'nin ilk lipogramı Gatsby. içinde E harfi kullanılmadan yazılmış. Hatta bizde de var. Bizde de var. Evet E'siz Potkal Ersin Tezcan'ın. George Perek Kayboluş. İsimli romanını E'yi hiç kullanmadan yazmış. Çünkü bu E'yi kullanmamak kelime hazneniz yüzde otuz kırk arının alanında daraltıyor. Hmm. Ve böylece toplama kampına giden annesinin ismi E harfiyle başladığı için onu kullanan. Ve bunun Türkçe Aa. çevirisi de var. Çok zor bir çeviri olduğunu eminim. Çok anlamlı. Hı -hı. Sevgili Çok dinleyiciler, e, kitapsız kalmayın diyoruz. Ben Didem Gürzak. <gülüyor> kitapsız ben Kerem Doğan. Ben Evrim Demir Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.